Diğer bir konu ise İmam İbn-i Teymiye Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Ehli Bidat'ın sapmasının sebeplerini anlatırken onlar lafızlara takıldılar diyor. Arap logatına takıldılar. Nasların tamamına logata logatı nasların tamamına tercih ettiler diyor. Lafız buysa Arap logatı bunu söylüyorsa bunun dışına çıkmayarak nasları bunlara uydurdular diyor. İşte biraz önce konuştuğumuz meselede lent kit bildirir diyorlar. Tamam mı? Tamam. Arap gramerine göre lent bit bildiriyorsa ebedilik bildiriyorsa ve Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a terani, sen beni göremeyeceksin." dediyse kıyamet gününde de Allah Subhanahu ve Teala ne yapmalıyız? Görülmeyecek dediler. Onlara bu düşünceyi tenetken ne oldu? Sadece lafız. Arap logatında bir lafzın kullanılması. E burada ayetler ve hadisler var. Bu lafza göre bütün ayet ve tık tevil ettiler. Ayetleri anlattığı Başka başka gözler ona bakar. Bakmak başka görmek başka dediler. O gün müminler Rab'lerini seyredecek. seyredecek ama görmeyecek filan dediler. Bakın Kur'an ve sünnette gelen onlarca haberi Arap gramerine kurban ettiler. Peki ne demek istiyorsun hocam? Mümtehane suresinin dördüncü ayeti. Tekfir dinin aslından mıdır değil midir? Konularında tartışılan bizim tarafın bak burada İbrahim aleyhisselam tekfir etmiştir. Karşı taraf ise tekfir etmemiştir. Arkadaşlar insanlara reddiye sunmak çok önemli değildir. Herkes herkese reddiye sunabilir. Önemli olan muhalifinizin hatasını ortaya koyabilmektir. Ve ben burada Mümtehane suresinin dördüncü ayetinde bahsedilen kefer keferna bikum ifadesi tekfir bildirmez diyen muhaliflerimize diyorum ki siz nasları lafza kurban ettiniz. Nasları lafzın bizzat kendisine ne yaptınız? Kurban ettiniz. Ayetin kendisinin dışına çıktınız. Dışına çıkmanızın sebebi de kefer tu keffer tu manasında değildir. İnkar etmek başkadır, tekfir başkadır. Evet dediğiniz doğru. Kefertü birçok yerde, hemen hemen çoğu yerde tekfir manasında değildir. İnkar etmek manasındadır. Kefertü billah ne demek? Allah'a tekfir ettim mi demek? Hayır Allah'a inkar ettim demek. Ama ey muhaliflerimiz tekfir dinin aslından mıdır değil midir? Onu tartışırız, onu konuşuruz. Ama bu ayette siz kefertü lafzı inkar etmektir. Tekfir manasına gelmez dediniz doğrudur. Ama bunun üzerine itikat bina ettiniz. Lafzın üzerine, bina et, itika, lafzın üzerine itikat bina ederken Nas'ın başını ve sonunu kurban ettiniz. Görmezden geliniz. Gelin Nas'ı beraber okuyalım. En avami dille okuyalım. Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî İbrahim'e vellezine ma'ahu İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel örnekler vardır. İnna iz kâlu li kavmihim. Onlar kavimlerine dedi? Kime dedi? Kime dediler? Değil. Kavimlerine diyor. Kavimlerine söylenecek her söz tekfir manasındadır. Kavimine söylüyor. Ben mesela İbrahim Aleyhisselam kavminin önderlerinden babasına ne dedi? Ayetin devamını okumadan gelin İbrahim Aleyhisselam başka nerelerde ne dedi? وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ الْاَب۪يهَ اَذَرَا اَتَتَّخِذُوا İnni arake ve Ey babacım sen putlara ibadet mi ediyorsun nasıl olur İstifam soru manasında değildir burada inkaridir Ben seni de kavmini de apaçık bir dalalet ve sapkınlık içerisinde görüyorum Bu tekfir değildir de nedir Evet İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine dediği bu söz nedir Gelin Mümtehne suresinin dördüncü ayetine başlamadan önce başka başka ayetlerde İbrahim aleyhisselam kavmine ne demiştir? Gelin onlara bakalım. İbrahim aleyhisselam kavmine sadece burada bir şey söylemedi. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine başka başka ayetlerde de bir şeyler söyledi. Gelin ne dedi oraya bakalım. Ya ebet ki ma la la la Ey babacığım, sen sana faydası olmayan, senden hiçbir zararı Gödiremeyecek şeylere, işitmeyen, görmeyen, duymayan şeylere niye ibadet ediyorsun?" dedi. Size de taptıklarınızı da yuh olsun dedi. Bunlar bir kavmi tekfir etmenin en açık ifadeler değil midir? Açın muhaliflerimize ben bir soru sorayım. Muhaliflerimiz bu soruya video çekerek bana cevap versinler. İbrahim aleyhisselamın inni erake ve kavmuke dalalim kelimesindeki dalalet kelimesini Hicri 1. asırdan Hicri 12. katılı asraş şu an Miladi 6 7. asırdan Miladi 21. asıra kadar farklı farklı asırlardaki farklı farklı müfessirler dalalet kelimesini nasıl tefsir etmişler? Hadi bakın getirin bana. Hiç başka bir şey istemiyorum. Sadece bunu. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben seni de kavmini de apaçık bir dalalette dalalet kelimesinin manası ey ne demektir? Miladi 6. 7. yüzyıldan 8. yüzyıldan günümüze kadar müfessirler nasıl tefsir etmiş hadi getirin cesaretiniz varsa okuyun bakalım. Hadi ya hocam sen... Kelam yapıyorsun. Başka ayetlere gittin. Tamam gel bu ayette kalalım. İnna bura'u minkum. Biz sizden beriyiz. Ve mimmâ ta'budune min dunillah. Sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da beriyiz. Bu tekfir değil de nedir? Bu tekfir değil de nedir? Keferna büküm atladık. Ve beda beynena ve beynikum il adâve vel Sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve buğuz başlamıştır. Bu tekfir etmek değil de nedir? Bunlar sarih değilse hatta tu'minu billahi vahde siz bir olan Allah'a iman edinceye kadar bu ne demektir? Sen bir olan Allah'a iman edinceye kadar ben sana küsüm demek ne demek? Çünkü sen kafirsin Müslüman oluncaya kadar demek bu tekfir etmek de demek ne demek? Kim hangi itikada sahip olursa olsun. İtikadını ispatlamak için dilini Allah'ın kitabına uzatıp ehli kitap gibi o kitabı tahrif etmez. Bir görüş hakkında yanlış ifade etmeniz, yanlış bir görüşe sahip olmanız belki çoğu zaman af ve mağfirete vesile olabilir. Yani af ve mağfiretle bağışlanabilir. Salih amelleriniz sizin hakka ulaşmasına sebep olabilir. Şefaatçilerin şefaati sizin bağışlanmanıza sebep olabilir. En basit abdest ayetinde dahi bir hata etmeniz size ecir getirebilir. Ama en basit abdest ayetini kendi sapkın itikadınıza kurban etmeniz, kendi sapkın itikadınızı doğrulama adına, kendi batıl inancınızı doğrulama adına ayeti tahrif etmeniz, lafza kurban etmeniz, Arap lugatına ayetin manasını kurban etmeniz manayı kurban etmeniz bu affedilmeyecek affedilemeyecek bir davranıştır. Bu ehli kitabın vasfıdır. Yahrifunel kelim. Kelimeleri tahrif etmek kimin vasfıdır? Ehli kitabın vasfıdır. İbrahim Aleyhisselam Kur'an'ın başından sonuna kadar ismi nerede geçtiyse kavmini tekfir etmiştir. İsterse buradaki kefertu lafzı ben size kafir diyorum manasında olmasa bile bu lafız nazil olmasa bile bu ayetin bu kısmı hiç var olmasa bile İbrahim Aleyhisselam daveti boyunca babasını, kavmini, topluluğunu apaçık bir şekilde açın İbrahim Aleyhisselam ile ilgili ne kadar ayet varsa. Hatta sadece İbrahim Aleyhisselam değil ben önümüzdeki günlerde bunu da anlatacağım. Başlık Resuller iman edenleri cennetle müjdelemek. Kafirler ise tekfir ederek cehennemle korkutmak üzere gönderilmiştir diyeceğim. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın değil Nuh Aleyhisselam'ın kavmini apaçık bir şekilde tekfir ettiğini de diğer diğer peygamberlerin de kavimlerini apaçık tekfir ettiğini biraz önce söylediğim gibi Hicri 6. 7. yazıldan 21. yüzyıla kadar alimlerin kavilleriyle ben anlatacağım inşallah. Bundan dolayı biz muhaliflerimize nasihat ediyoruz ki Başka deliller söyleyin. İbrahim kavmini tekfir etmedi. Buradaki mana tekfir etmek değil demeyin. Bu bir cehalettir ama cehalet çoğu zaman bağışlanabilir. İkincisi bu ayeti tahrif etmektir. Lafzu tahrif etmekten başka bir şey değildir. Evet.